Oh. My İkrar verdim, dönülür mü? İkrar verdim, dönülür mü? Kalbim halim, görülür mü? Yarsız devran, söğürür mü? Dön gel Allah seversen Gitme tırman, duracağım Günümüzde çalışan kadın sayısının giderek artması, birçok ülkede çalışan kadınların sayısının çalışmayan kadınları geçmesi 21. yüzyılın önemli bir gelişmesidir. Evli ve çocuklu kadınların geleneksel ev kadınlığı rolü de artık geride kaldı. Evli olmak ve anne olmak bile iş yaşamına girmemenin ve çalışmamanın bir nedeni olmaktan çoktan çıktı. Bir kadın iş hayatıyla birlikte erkeklerden daha farklı olarak ev temizliği yapmak, yemek pişirmek, çocuk sahibi olmak gibi çalışmayla eş değer yükte işlerde yüklenmekte. Kadın iş yaşamıyla birlikte ev hayatını da sürdürdüğünden neredeyse erkekten iki kat daha fazla mesai yapmakta. Günümüzde kadının çalışma hayatındaki yerini ve önemini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker'den dinleyeceğiz. Handan Eker'le yapılan söyleşiyi gelin hep birlikte dinleyelim. Söz, yapımcı arkadaşım Dilek Başta. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadının çalışma hayatındaki yeri ve önemini biraz bizlere bahsedebilir misiniz? Evet, e, malumunuz kadın toplumu oluşturan tebel taşlardan belki en önemlisi. Çünkü erkeği de yetiştiren bir anne en nihayetinde. Elbette ki biz e, aslında çalışma hayatındaki yeri derken kadının sosyal hayat içerisinde herhangi bir kamu kuruluşunda evinin dışındaki çalışmayı kastediyoruz. Bu tabii ki evinde çocuklarını yetiştirmek üzere evinde olmayı tercih eden veya o e, durumda olmayı olmak zorunda kalan kadınların çalışmadığı ve bir emek sarf etmediği anlamına gelmiyor. Nihayetinde bu kadın da evinde bir emek veriyor. Çocuklarını yetiştiren bir annenin hizmeti kadar ana sınıfında çocuklarla ilgilenen bir öğretmen hanımefendinin emeği eş düzeyde öyle diyelim. Elbette ki kadının toplum hayatında görünür olması, kamu kurum kuruluşlarında, sair alanlarda bütün toplumun içerisinde yer alması bence sosyal dengeyi oluşturan bir etken ve var olması, gerçekten olması gereken bu. Çünkü kadın ve erkek hayatı paylaşma noktasında birler. Birliği paylaşmayı baz alarak yerine getirmek zorundalar. Biz eşitlik kavramının toplumsal cinsiyet açısından fırsatlara ulaşabilme ve tercihte bulunabilme yönünden eşit hak ve hukuka sahip olması olarak değerlendirmesini yapıyoruz. Kadın ve erkek hem iş hayatında hem ev hayatında gerçekten bir eşitlik söz konusu mudur? Şöyle söyleyelim aslında eşitsizlik güzel. Yani paylaşım dediğimiz şey aynı şeyleri yapmak demek değil zaten. Yani bu işin yarısını sen yarısını ben yapacağım demek değil zaten. Paylaşımdan kastımız birbirimize dayatmadan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 hayatın rutini içerisinde belli roller üstlenmek yani o rollerin gereğini yerine getirmek. Herkes kendi rolünün gereğini yerine getirirse ben hiçbir şey, hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bu mesela biraz yanlış da anlaşılıyor. İşte siz sosyal hayatın içerisinde sadece kadının yapabileceği işleri yapacaksınız veya bir erkek sadece erkeğin yapabileceği işler. Böyle bir kategorize yok. Yani biz yemek işini kadına yüklediğimiz zaman en usta aşçıların erkekler olduğunu göz ardı etmek durumunda kalırız. Veya sadece işte şoförlüğü erkeklere yüklersek o zaman bayan otobüs şoförlerimizi, uçak pilotlarımızı evet. göz ardı etmiş oluruz. Demek ki aslında söylemek istediğimiz şey kadınların kendi potansiyellerini Performansa dönüştürmek açısından toplum içerisinde eşit haklara sahip olabilmesi. Eğer siz bu tercihte bulunmak istiyorsanız bunun eğitimi, kotası olmaksızın bir erkek nasıl başvurabiliyorsa hem eğitimine hem de çalışmasına bir kota uygulanmaksızın sizin de aynı şekilde bu fırsattan istifade edebilmeniz üzerine kurulu. Bizim söylemek istediğimiz şey ve kadın hangisini tercih ediyorsa bu anlamda gereğini de yerine getirmeli. Yani koşulları e, elbette ki devletimizin politikası da bu yönde. Çünkü kadının her ne kadar siz standartlarda eşitleseniz bile toplum içerisinde bir anne olma özelliği var. Ve anne olacağı dönem içerisinde yaşadıkları hem biyolojik anlamda hem psikolojik anlamda bir erkekle aynı olması mümkün değil. Yani siz bir erkek istediği kadar sizinle empati kursun. Sizin ruhsal anlamda yaşadıklarınızı bile yaşayamaz. Çok hoşuma gitmişti. Bir arkadaşımızın eşi gebe kalmıştı hamilelik sürecinde. Kendi babası ona bir portakal vermiş. Erkeğin babası demiş ki oğlum bu portakallı elinden hiç bırakma. Anlayamamış önce. Uyurken, otururken, yatarken, konuşurken devamlı bu elinde olsun. Neden demiş baba? Demiş ki bak şimdi eşin. Bedeninde bir canlı taşıyor Senin elinde taşıdığın meyve bile Aslında bir can değil Sadece elinde tutuyorsun Ama o annenin vücudunu değiştiriyor Hareket ediyor Sizin söylediklerinizi duyuyor Dinliyor Eşine karşı bunları düşünerek Her konuşmanda her tavrında Lütfen bunları dikkate al diyen bir babası vardı Bine ee, empati kurmasını evet, istemiş Evet istemiş Ama sadece empati kurmaya çalışılabilir bu düzeyde Dolayısıyla biz kadına sosyalarız Sosyal anlamda ne kadar hak verirsek verelim onun anne olma isteğini de buna göre ertelemememiz gerekiyor. Yani siz işte kariyerini tamamla efendim emekli ol çalışacaksın buradan ayrılma anne olacaksan emekli olduktan sonra ol demek ne kadar mantıklı olur. Eğer eşitlik dersek öyle değil mi? Evet. O zaman böyle bir şey de eşitlik kavramı içerisinde yer alması gerekir. Halbuki biz paylaşımın ve rollerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Yani düşünce olarak yapmak istediğimiz, savunduğumuz şey bu. Bir kadın rahatlıkla bir erkeğin ulaşabildiği bütün imkanlara her manada ulaşabilmeli. Çalışmak istediği her alanda kendisine hiçbir kota uygulanmaksızın, hatta bazen şöyle söylüyorum, birini geçmek için önce yan yana gelmeniz gerekir. Belki o yan yana gelene kadar beyler çok kızmasınlar bize ama bir pozitif ayrımcılık da uygulanabilir. Bu anlamda ...devletimizin politikaları... ...tamamiyle aileyi koruyacak... ...kadını güçlendirecek şekilde hazırlanıyor... E, ...onun duygusal ve biyolojik yaşadığı... ...bütün sorunlar dikkate alınarak... ...pozitif bir ayrımcılık uygulanıyor... E, ...yani beyler kızmasınlar... ...bu zamana kadar birazcık onlar için... ...uygulanan bir haktı bu... E, ...yan yana gelmeye çalışıyoruz... ...elbette ki bu bir yarış değil... ...birlikte yol arkadaşlığı... ...eğer yol arkadaşınız sizden bir iki adım... ...geride olsa da sizi yavaşlatır... ...dolayısıyla toplum hayatındaki... Her kadın birey aslında bir erkeğin yol arkadaşıdır, anne olarak yol arkadaşıdır, mesai arkadaşı olarak yol arkadaşıdır. İkimizden birinin geriden gelmesi işimizi yavaşlatacak, performansımızı düşürecek bir şeye yol açar. Demek ki biz aslında yan yanayken güçlüyüz, amacımız birinin önüne geçmek değil. O yolu birlikte güçlü ve kuvvetli bir şekilde varsa engeller hani bir e, yolda taş olur veya bir nehirden karşıdan karşıya geçmek istersiniz bir su irikintisinde. Ortada bir taş olur ama karşıdan bir el uzanır size. Siz o tümseyi birlikte aşmış olursunuz. Her ne kadar her ikisi de elini uzatır, ortak noktada el birleşir ve siz o tümseyi birlikte aşarsınız. Dolayısıyla biz kadını güçlü kılarken gücünün, Ailesiyle, erkeklerle birlikte katlanacağına inanıyoruz. Somut anlamda kazandığı gelir ne olursa olsun, hangi ölçüde olursa olsun, geldiği kariyer noktası hangi boyutta olursa olsun, toplumdaki insanların hiçbiri bunu tek başına yaşamak istemez. Bunu paylaşacağı birilerini ister ki bu insan olmanın gereği. Mutluluklar paylaştıkça çoğalan... ...üzüntüler de paylaştıkça Az azalan mi? bir etkiye sahip. Dolayısıyla toplum içerisinde kadının sadece... Anne olması da değil. Çünkü toplum içerisinde yer almanız için anne olmanıza da gerek yok. Birinin halası, birinin teyzesi, birinin ablası, birinin evladısınız her şeyden önce. Biz birlikte güçlü olduğumuza inanan bir düşünceye sahibiz. Bu anlamda kadınları güçlendirmenin toplumdaki refah düzeyini arttıracağını, mutluluğu arttıracağını, huzuru arttıracağını düşünüyoruz. Efendim programımıza katıldığınız için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim TRT ailesine. Bizlere hizmetlerimizi ve düşüncelerimizi aktarma fırsatı verdikleri için. Sevgili dinleyenler, günaydın Türkiye'de müzik zamanı. Şimdi Sözleri Doğan Işık Saçan'a, Müziği Kamuran Yarkı'na ait Sen Kimseyi Sevemezsin adlı şarkımızla Şevvaysam'la baş başa bırakıyoruz. Müziğin ardından günün hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Genç adam antika merakı sebebiyle ülkenin en ücra köşelerini dolaşıyor ve gözüne kestirdiği antika malları yok pahasına satın alarak kazanç elde ediyordu. Kış kıyamet demeden sürdürdüğü seyahatler sırasında başına gelmeyen kalmamış gibiydi. Fakat bu seferki hepsinden farklı görünüyordu. Yolları kapatan kar yüzünden arabasını terk etmiş ve yoğun tipi altında donmak üzereyken bir ihtiyar tarafından bulunup onun kulübesine davet edilmişti. Yaşlı adam, antikacının yürümesine yardım ederken, günlerdir hasta olduğumdan odun kesmek için ilk defa dışarıya çıktım dedi. Meğer seni bulmak için iyileşmişim. Tiz boyu varankarla boğuşup kulübeye geldiklerinde antikacının beyaz göre göre donuklaşan gözleri fal taşı gibi açıldı. Odanın orta yerindeki kuzinenin etrafını saran 3-4 sandalye onun şimdiye kadar gördüğü en güzel antikalar olmalıydı. Saatlerdir kar içinde kalan vücudu bir anda ısınmış, buzları bir türlü çözülmeyen patlıcan moru suratını ateşler kaplamıştı. Yaşlı adam misafirini yatırmak için acele ediyordu. Ona birkaç lokma ikram edip sedirdeki yatağını hazırlarken bugün soba yakamadım evladım dedi ama bu yorganlar seni ısıtacaktır. Ev sahibi yıllar önce vefat eden eşiyle paylaştıkları odaya geçerken antikacıda tiftikten örülen battaniyelerin arasına gömüldü. Ancak bütün yorgunluğuna rağmen bir türlü uyuyamıyordu. Ertesi gün gitmeden önce ne yapıp edip o sandalyeleri almalı, bunun için de iyi bir senaryo uydurmalıydı. Mesela hayatını kurtarmasına karşılık ihtiyara birkaç koltuk satın alabilir ve eskimiş olduğu bahanesiyle dışarıya çıkarttığı sandalyeleri çaktırmadan minibüsün arkasına atabilirdi. Hatta onları kaptığı gibi kaçmak bile mümkündü. Yürümeye dahi mecali olmayan ihtiyar sanki onun peşinden koşacak mıydı? Genç adam kafasındaki fikirleri olgunlaştırmaya çalışırken dalıp dalıp gidiyor ve rüzgarın sesiyle uyandığı zamanlar kaldığı yerden devam ediyordu. Bu arada yaşlı adamın sabah kalktığını fark etmiş, hatta hayal meyal bile olsa odun parçaladığını duymuştu. Gözlerini açtığında onun kuzeni üzerinde yemek pişirdiğini gördü ve etrafına bakınırken birden iskemlileri hatırladı. Hafifçe doğrulup çevresine baktı. Aman Allah'ım antikalardan hiçbiri ortada yoktu. İhtiyar Kurt herhalde planını hissetmiş ve belki de uykudaki konuşmasını duyarak onları emin bir yere kaldırmıştı. Sakin görünmeye çalışarak, ''İliğim kemiğim ısınmış.'' dedi. ''Çorbanız da güzel koktu doğrusu. Ama akşamki sandalyeleri göremiyorum.'' Yaşlı adam, misafiri için kırıp odanın köşesinde yığdığı sandalye parçalarından birini daha sobaya atarken, ''Sandalye dediğin dünya malı bir evladım.'' dedi. ''Biz misafirimizi üşütür müyüz?'' Kısadan ise, dünya malı dünyada kalır. Önemli olan kalplerdeki iyiliklerdir. yollara çıkmıyorsun seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun seni görmem imkansız imkansız imkansız rüyalarım olmasa Yereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun Seni görmen imkansız, imkansız, imkansız Rüyalar mı olmasın? mektup yaz, beş dakika ayırtar Sert yanan sineme sağlığını gurur da Yaban gül gibisin dağda kırda bayırda Seni dermem imkansız imkansız imkansız Rüyalarım olmasa Yaban gülü gibisin, dağda, kırda, bayırda, seni vermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa, rüyalarım olmasa. Özlüyorum seni can bahasına Bir fırsat ver n olursun Ne olursun n olursun Beni bir daha sınav Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni sormam imkansız imkansız imkansız Rüyalarım o. Aşkı söyleyemem senden bir başkasına seni sormam imkansız imkansız imkansız rüyalarma olmasa yalvaran mektup. Beş dakikanı ayır da Süser yanan bağırma sağlığını duyurda. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayır Seni dermem imkansız imkansız imkansız Rüyalarım olmasın Yaban bakan gibisin, dağda, da kırda bayırda seni dermem imkansız imkansız imkansız rüyalarma olmasa rüyalarma olmasa.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 İzlediğiniz için